Evet şimdi ben fazla uzatmadan e, sözü İzlettin Hoca'ya bırakayım. Biliyorsunuz İzzettin e, Hoca e, e, üniversiteden emekli e, olsa da İstanbul Üniversitesi'nden toplumsal hayattan toplumsal mücadelenden hiçbir zaman e, emekli e, olmayan her zaman e, tımop gibi elektrik mühendisleri e, odası gibi diğer e, sendikalar ve meslek e, kuruluşlarına çok büyük katkılarda bulunan bir hocamız. Ben daha fazla uzatmayayım. Neyi anlatacağını kendisinin ağzından dinleyelim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Başkan'dan, değerli panelist meslektaşlarımdan ve sizlerden özür diliyorum. Dün de bulunamadım. Bugün de geç kalmak durumda oldum. Onu bir tarafa bırakalım. Biraz ailevi nedenlerden dolayı. Için gerçekten özür dilerim. Özellikle Sayın Balkan'ın konuşması, bu güzel konuşmasının ilk kısmını kaçırdığım için üzüldüğümü ifade etmek istiyorum gerçekten. Geçen de hepimiz seyretmişizdir bu İspanya'nın son final maçını. Ben maçtan anlamıyorum fazla. Yaşım da 70'i geçti artık. Ama doğrusu yabancı maçları seyrediyorum çünkü hakikaten satranç oynar gibi oynuyorlar. Bizim arkadaşlar oynayınca o meşin yuvarlak neredeyse 22'si de orada. Bir de hakemi koyarsak 25 falan ediyor galiba. orada. için gol atmak da zor oluyor. Güzel zevk almak da zor oluyor. Fakat ben İspanyolların abi... bir taktiği varmış. Pardon bir arkadaş bir söyledi galiba. Fener diyecektiniz galiba. Kahne <gülüyor> karıştırdım. Yani başkan yanında olduğu için isterseniz katılayım. <gülüyor> Şimdi fakat o insanın yorumlar yorumlar da hoş mu kötüydü bilmiyorum. Çünkü anlamadığım için ben maçı. Fakat yorum yapan bir zat orada ilginç bir şey söyledi. İspanyollar çok paslaşıyorlar. Paslaşmanın ne anlamı var bu kadar paslaşmanın? Oysa da bir fırsat bul, Birisi ileri kaçıp işte Gol oldu galiba. Goller de böyle oldu. 4 gol falan attılar öyle oldu. Şimdi ben de bunu gerçekten ekonomiyi uygulanabileceğini düşünüyorum. Bizler durmadan, yani Allah günahımızı affetsin, hakikaten paslaşıyoruz durmadan. Fakat aslında gol atmak amacıyla, gol atmak amacıyla yani bu şeyi doğru söylemiş gerçekten, mafet doğru söylemiş gerçekten, golüne taraf yiyor, onu tarih zaten gösteriyor bize. Bu kadar paslaşmaya gerek var mı bunu bilmiyorum ben. Şimdi... Sayın Balkan güzel şeyler söyledi Wall Street'e ilgili ama müsaade buyurursanız ben bir şey söyleyeyim. Ben oradaki arkadaşlara üzüldüm ve acıdım da. Wall Street'e hiçbir anlamı yoktu. Ben biraz belki akademisyen bir insanım hasbelik öyle yani öyle gelmişim yani ne demek bilmiyorum bu. Ama Wall Street'e gitmezdim ben gitmiş olsaydım. Bu sıfatımla bile hatta biraz belki sol duruşumda bile... Eğer hayat beni Wall Street'e atmış olsaydı, yani babamın belirli serbesi olmayıp da solcu olmamış olsaydı, Wall Street'e gitme şansım olmadı, ya Türkiye'de borsaya gitmiş olsaydım, ben de aynı işi yapacaktım. Ne yapabilirdim ki? orayın içinde girerken aynı işi yaparsınız. Bir sistem yürüyor, onun kurumları var, o kurumların içinde bir şeyler oluyor. Dolayısıyla meseleyi biraz daha şeyden, ana çekirdekten bakmaya başladığımızda, keşke diyorum ben, Wall Street'e giden bütün bu çok değerli insanlar, hepsine saygı duyuyorum bunu, yani karikatüze etmiyorum, çok samimi kalbimle söylüyorum. Ama biraz daha, işte wavelength burada önemli oluyor ve bilincimizin bir yerde olmuş olup da Wall Street yerine tam da direkt Harvard'da. Talebeler iyi yapmışlar belki o Mancú olayla ilgili ve dondu zaten Erin Sheeran'dan hocamız da Cumhuriyet'te yazdı açıkçası ondan sonra veyahut da hemen MIT'ye gitselerdi. Aydınlara gitselerdi, yani hadi bizim ampulün aydınlarını bir tarafa bırakıp orada başka aydınlar da vardı muhtemelen Amerika gibi bir yerde gitselerdi. Onlara şunlar sorulurdu. Yani bu Wall Street böyle dünya gökten inmedi. Şimdilik bir anlığında da yani hani böyle bir gecede olan işte değil bu. Sistemin uzun vadeli ya da orta vadeli sonucudur. Siz bize buraya gelene kadar... Niçin ikaz etmediniz? Mesela biliyorsunuz kraliçe bunu yaptı. Elisi'ye, Landis'e, Economics'e gittim. Tabii benim kadar böyle kabaca değil ama kraliçe nezaketiyle e sordu onlara. Yani bu kadar kriz geliyor. Dünyanın en e, ünlü diyelim okuluymuyuz biz galiba. Herkes bize gelmek istiyor. Ama siz niye bunu öngöremediniz? Oradaki 3-5 insan da baş başa gel, vermişler biliyorsunuz. Ve bir cevap yazmışlar. Ama o cevap da beni çok yani tatmin etmediğim müsaade buyurursanız belki başka türlü cevap verirlerse eylesi de hoca olmayabilirlerdi zaten. Şimdi bu sistemin mekanizması böyle bir şey. Bu mekanizmayı biz algılamadığımız ve eleştirmediğimiz durmadan, çok paslaşmadan ve farklı yerleri toparası ataca da atmadan, ortaya koymadan fazla bir yere gidebileceğim kanatını taşımıyorum ben. Şimdi burada iki noktada Marx da, Weblen bana çok haklı geliyor. Marx çok haklı çok büyük bir analiz yapmıştır Marx, bu doğrudur. Ve yok öyle bir analiz, yani iktisadi işleyişi açısından yok öyle bir analiz yapmıştır. Fakat Marx çok hani sonuca süsrayacak biçimde, belki tercüme arkasına kusura bakmasından kolaylık olur diye, çok teşekkür ediyorum bu arada onların da yani bize verdiği şeyden dolayı, hani jumping to conclusion tipinde derhal sosyolojiye sıçrayarak işte devrim olacak falan. O yok tabi böyle bir şey. Bunu belki söylemesi iyi de olmuştur. Hatta yani biliyorsunuz yazışmaları var. Lenin'in yazdığı mektuplar var. Birinci şeyde büyük çöküşte. Ondan sonra biz bunu hayal gibi düşünüyorduk ama galiba da oluyor işte olacak falan gibi. Zaten Rusya'yı görmediler onlar biliyorsunuz Çarlık Rusya'sını. Daha çok Rusya, Almanya öngörü çünkü ileri yani şeyde orasıydı. Şimdi böyle bir esası görmediğimiz zaman ...biraz şey yapıyoruz, şaşırıyoruz... ...mesela... ...ben hep öğrenci arkadaşlarımda da... ...dertleşirken bu meseleyi... ...söylüyorum... ...evet emekli olun değerli başkan söylüyoruz... ...ama bu krizden sonra bir sürü kitap aldım... Krugmanlar, işte Akerloflar, Şillerler... ...kitap aldım... ...ve çok açık söylüyorum... ...bütün o kitaplara verdiğim paralar... ...o verdiğim paralar ne kadar o adamlar... ...tehlif olarak gidiyor ise haram olsun onlara... Çok sen bir söylüyorum... ...şun için haram olsun... Hepsi bir yerden başlıyor. Amerika'da işte FED'in faizleri indirmesi. Ondan sonra Akerlofta Şiler'in kitabının ön sözüne baktığınızda... Keynes'den aktarılan biliyorsunuz animal speed yani hayvansal gürt öyle çevirebilir. İşte bunlar sebep olmuş. Böyle bir aptallık hiç çekinmeden söylüyorum. Biraz weblence olalım şimdi. Böyle bir aptallık, böyle bir salaklık olamaz arkadaşlar. Böyle bir salaklık olamaz. Şimdi burada ne var? Burada bir sürü şey var. Bir... İnsan mı sistemi yapıyor yoksa insan sistemin bir ürünü mü? Yani biz acaba bu sistemde olduğumuz için mi böyleyiz bu diyalektik ilişki içinde? Yoksa ben izletin alıp ben ahlaklı olayım ben sistemde ben şöyle yapayım falan. Şimdi ben birinciye katıyorum yani diyalektik olarak biz hepimiz sistemin ürünüyüz. İnsan doğa ilişkisiyle temel ihtiyaçlarımız var. Ama Freudian olarak bu kadar selfish olmak, bu kadar saldırgan olmak, bu kadar özsevici olmak diyelim. Nasıl tercih edip yok, kusura bakmasın arkadaşlarım. Onu bilemiyorum doğrusu. Böyle bir şeyi, evet selfiş değil mi? Böyle bir şeyi sistem yapıyor bir yerden sonra. O kadar doğru ki bu. Yani ben bir sefer bir seminerler vardı, gene bir sendikalı dostlarımızın şey yaptığım... Kütahya'ya gittim oradan ortamda bir yerlerde dolaştım. Yani bu dört gün sürdü. Ben İstanbul doğumluyum ama yani İstanbullu bir adamım ben falan falan. Dört gün sonra İstanbul'a geldim. Ben bile şaşırdım sanki böyle harip olmuş, seferberlik olmuş. Biri soruya koşuyor, biri soruya koşuyor. E aynı insan, aynı bu dünyayı titreten Türk insanı bunlar. Aynı zaman boyutunda bunlar. Ama Kütahya'daki ortada sokak ortaya konuşuyor iki adam. Çünkü araba geçmiyor oradan. Ama Türk İslam'da bu böyle olmuyor. Demek ki yani sistem insanı dönüştürüyor. Dolayısıyla bizim bu mekanizmayı çok net olarak algılamamız lazım. Burada insan-sistem ilişkisini Freudian olarak, hatta biraz belki de Hegelian vari, insan başatır, insan ahlaklı olsun böyle kutsal-mutsal vesaire. Niye mi düşüneceğiz? Ki ben öyle düşünmüyorum katiyen. Ama sistem insanı yapıyor. Çok temel ihtiyaç var sistem insanı yapıyor. Şimdi o zaman bizim ...bilgi ve bilimselliği karıştırmamamız lazım. Yani bu şeyleri akademisyenleri okurken da, Marx okurken da, Simit'i okurken da... ...bunlar bilgidir biraz, yani o bilgilerimize bakarız. Fakat bunun bilimselleştirilmesi... Nasıl da 1770'lerde Adam Smith niye o dönemde ortaya çıkmış? Hatta bir şey daha söyleyeyim müsaade buyurursanız. 1770'ler 74 dönü Adam Smith ortaya çıkmıştır, evet o meşhur kitabını yazmıştır. Gerçi Adam Smith'in biliyorsunuz ondan 17 sene evvel yazmış olduğu The Moral Sentiments diye ahlak üzerine bir kitabı vardır. Zaten ahlak profesörüdür kendisi temel olarak ama olsun. ilk, ilk bu kitabını yazdığında Hatta yerini de müsaadele söyleyeyim, belki merak eden değerli dostlarımız olabilir. Lent galiba fastanın çaptığının sonunda bir conclusion kısmı, bir sonuç kısmı vardır. Orada aynen Lenin vari ideolojiyi tanımlıyor. Ve diyor ki tradesmenler, yani işte bugün göre varsıl kesim diyelim isterseniz biraz öyle bir şey çevireyim. Varsıl kesim diyor, çok güçlüdür diyor. Ellerinde aletler var, işte medya vesaire kastediyor. İşte bugün görüyoruz, bugün bunlar oluyor bütün bunlar. Ya yani weble aynı şeylerse vardır. Ve onlar kendi çıkarlarını di halka, yani gentleman veyahut da halka diyelim, yani öyle diyelim, genel halka yalan söyle, disir kelimesini kullanıyor ve kabul ettirilen kendi çıkarlarını onlara savundurturlar diyor. Yıl 1773. Simiti başının başın üzerine koyalım. Hatta şöyle bu ahlak profesörü Ama o dönemde iktisat kitabı yazmış olan böyle bir zat bunu söyleyebilmişti. Neden söyleyebilir? Çünkü sermaye, sermaye o de değildi o dönemde. Bugün Krugman bunu söyleyemez. Bugün işte Akkermanshiler bir araya gelir, ikisi de Nobelli galiba. Akerlof'un Nobel olduğunu kesin biliyorum o aksimetrik meselelerden de. Değil mi? Değil neyse. Bir buçuk, bir buçuk Nobel size kitabın yazarı biri, biri falan Nobelli. Bütün bu işlerin sebebini, şey işte faizleri indirmiş, FED, FED ki dünya parasını yönetiyor, böyle bir saçmalık olabilir mi, böyle bir dirilik olabilir mi? Yani bugün dolar, rezerv para olmaktan çıkarsa Amerika bugün ithalatını finanse ediyor, çöker bir anda. Adam dünya parasını yönetiyor, nasıl, binlerce matematikçi çalıştırıyor, e nasıl bu hatayı yaptı? Greenspin de bir başka, aynı kitaplar yazılmıştı, bunu hepimiz biliyoruz. İşte efendim yani biz tonlarca matematikçi çalıştırıyoruz. ...bilgisayara çok uzman arkadaş bir şeyler dostlarımız var ama e, biz bir, elimine, elimize aldığımız modelde daha kısa süreyi aldık... ...daha uzun süre almış olsaydık kötü dönemleri de gördük dolayısıyla öngörebilirdik ileri... ...yani bugün istatistik okuyan daha birinin sınıfta bilirler... ...görü üç sene beş senedir, tahmin falan yapılmaz. Bunu yani temel lisans dersin ilk de bu böyle okutuluyorsa bunu Greenspan'dan o yaşlı başlı adamın söylemesi yaşına başına yapışmıyor... Şimdi işte bu top dolaştırma olayı, bu bir sahtekarlık, gayet açık söylüyorum buna. Bu bir sahtekarlık Bu bunun yapılmaması. Burada işte bilimsel olmak lazım. Nedir bilimsellik? Bilgiyle karışıyor. Bilgi bir veridir, bir donedir, bir datadır bilgi. Bilgiyi olduğu gibi aktardığımızda biz bilimsellik yapmıyoruz. Niye Marx o dönemde çıkmış onu yorumlamamız lazım. Niye webler o dönemde yorumlamadı vesaire? Niye bugün işte kurukmanlar falan bunu söyleyemiyorlar? Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Siz de, hangi kitabını Gene hoş işte haram ettiğim kitaplardan bir tanesindeydi. <gülüyor> Amerika diyor kendisini değiştirmek istiyorsa. işte bir, e, sistemi, sistem diyor sistem da pardon. Bilimi mi öyle bir şey? Science'ı mı öyle bir şey? Yani unuttum. Şimdi değiştirmesi lazım. Ama direkt söylemiyor. Yani biz kapitalist bilgiyi okutuyoruz. Dolayısıyla bizim buna bakmamız lazım. Ha sonra ne oluyor? Sonradan gerçekten a, Sayın Balkan çok hakikaten güzel söylediler. Tam da bu Avrupa İnsan bildirgesi. Ona da bak o çok güzel. İşte insan bir takım hakları varmış. İşte seyahat hakkı, sağlık hakkı, şu hakkı, bu hakkı. Bir yerde geliyor ya 17. ya da 7. ya da 27 vardı oradan aklıma kaldım. Mülkiyet hakkı da kutsaldı. Peki bunlar nereden çıktı? Yani insanları elinden alan bu haklar nereden çıktı? Sermalcınlık bu ülket hakkından çıktı. E şimdi bunu elinden almadan, bunu toplumsallaştırmadan bu hakkı nasıl sağlayacaksın? Ha biraz müsaade ederler insanlara. Doğrudur, bu biraz müsaade ederler. Bu da yani kora çekirdeğe girmeden, yumuşak için şey, nedir? kuşak etran dolaştırarak o kadar eleştiri alırlar. Hatta biraz bir şey de yapılır. Yani sistemiz çok görmesine yapılır da biraz bir şey. Eleştirel görüntü de verilir sisteme ama işler yine bilindiği gibi görülür. Şimdi finans kesimini zaptırat altına alalım. Şimdi bakın değerli dostlar bu ben o kadar mutluyum şu anda hayatımın sonuna geldim muhtemelen. Yaşım 70'i geçti artık. Gerçekten çok mutluyum son anda. Bir tek bir mutluluğum daha var. Allah o kadar bana ömür versin bu meşhur davalar ne olacağını siz bir onu göreyim doğrusu. Onun dışında ekonomik olarak göreceğimi gördüm ben doğrusu. Fazla da bir şey istemiyorum. O da şu göreceğim hadise şu. İyi ki neoliberalizm geldi. Neoliberalizm, içim yanıyor. Ama iyi ki geldi. Çünkü bu sosyal demokrasi denen soytarılık <gülüyor> tamamil işin üzerine örtüyordu. Ya aferin yok seçimlere gidince efeslişini bırakın. Şimdi, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en bir niyetim de yok. Bu soytarlık hakikaten iç, içimi içimi yaktı benim. Böyle bir soy, Hala da sosyal demokrat kongreler yapılıyor. Sosyal demokrat toplantılar yapılıyor. Etütler, insanlar anlatılıyor. Şimdi... Bir şeyi eğer oluyor ise sosyal alanda, aynen fizik olayı gibi artık o en doğaldır. O koşulda en doğaldır o. Orada bir yapaylık yoktur. Şu anda bankalar böyle bir sömürüyorsa bu, bu sistemin en doğal halidir. işte Ne oluyor? En doğal halı ortaya koydu. Neyle koydu? Bütün dünyayı kendisine açtı. Demeyin bir hareket etmemişsin bir tarafa bırakalım. O oh, evet biraz şey diyeyim. O da o da belki en doğal sermayenin gücünü gözü. O anlamda o da doğaldır doğrusu. İkincisi ne yaptı? Daha da önemlisi. Bologna eğitim sistemine Bolonya'sı sürecini getirerek aslında üniversiteleri eşleştirmedi. Eşleşirdi doğru ama o değil damat. Aslında şuydu damat. Bugün sermaye uluslararası sermaye. Kendi içinde bize de öyle Günder, Frankvari, çevre merkez falan da yok artık. Şimdi merkez denen şey, bütün ülkelerdeki büyük sanayi kuruluşları, o kendi etrafını da sömürüyor. Yani Amerika'daki o büyük kuruluşlar Amerika halkını da sömürüyor. Sadece Amerika bir tarafı ya da Fransa'nın bilmem şeyi sömürmesi gibi, cezaevi sömürmesi gibi bir olay yok artık ortada. O zaten bitti. O sömürgecilikti yani. O emperyalizm de değildi o tabiatıyla. Ha şimdi ne yapıyor Bologna süreci? Diyor ki teknik elemanın ilk aşamada sen yetiştir... Bu adam bütün aletleri kullanmasını bilsin ama bu benim laboratuvarımda çalışacak. Burası 3 Triem mi bu? Her neyse bu laboratuar Bir ilaç fabrikası. Neden? Çünkü ben teknolojiyi ben başka firmaya karşı kullanıyorum. Benim en büyük silahım bugün küreselleşme de teknolojidir. Artık yani teknoloji belki geçmişte olduğu gibi tam da böyle oldum tam da bilmiyorum. Belki tartışmada beni aydınlatırsınız lütfen. Artık teknoloji herkesin yararlanmasına sunulmuş hava raporu gibi bir tür kamusal ürün değil artık. Son derece sınırlı özel üründür teknoloji artık. Dolayısıyla bu elemanların ilk aşamasını yetiştirin siz, ondan sonra bu benim laboratuvarımda çalışacak artık. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı kendi devletine karşı savaş açmış vaziyette. Artık Amerikan firmalar Amerikan devletine de savaş açmış vaziyette. Bizi sömürmeye falan gelmiyor sadece. Alman devleti, Alman hükümetine karşı savaş açmış vaziyette. Yani bütün bu regulation'lar yani kurallar, kaideler artık yok. Zaten gelirken tırnak için in quotation piyasa denen şey nedir? Benim dediğim olacak demektir. Yani piyasa denen bu. Ben koyuyorum bu kuralları. Dolayısıyla bu, benim koyduğum kurallarla ben geliyorum sana. Yani bu önce bakın benim devletim değil diyor, kendi devletin değil diyor. Tamamıyla pür bir... Oldukça büyük. Belki bir ufak şey olabilir. Yani o varsa düşünemezsem lütfen iyi edin. Benim de bilgim olmadı. biraz daha şey olsun yükselsin. Tam bir kapitalizm şu anda. Peki değerli dostlarım. Oldu, ne oldu? Bir kere kaç sene sürdü bu? Bu böyle bir 50 sene, 150 sene falan mı sürdü? Mesela Roma İmparatorluğu gibi bin küsür sene mi sürdü? Osmanlı 600 sene mi sürdü? Hani sistem kendi kendine gidecek? Süremedi o kadar süreme. Şüb belki iki elin parmağı kadar bile süremedi. Ne oldu? Çöktü. Peki bu çöküşü biz fede mi bağlayacağız? Yoksa neoklasik sistem çöktü? Yoksa daha da ileri gidelim. Ben daha da ileri gidiyorum. Neoklasik sistem çöktü. Kapitalist sistem çöktü. Tabii bu çöküş Roma'nın çöküşü, Osmanlı'nın çöküşü 300 sene sürdü. Sovyetlerin çöküşü belki 20-30 sene sürdü. Bu kolay bir iş değil. Müthiş güçler var ellerini buldu. Üniversitelerin en önemli güç üniversite. Onun için Wall Street bütün arkadaşlarım bence üniversiteleri saldırması lazım. Yani kraliçe kadar akıllı olup üniversiteye saldırması. O kadar müthiş bir mekanizma ki kabul ettirdi kendisini. Tabii bakın ne güzel insanlar eleştiriyor ama üç gün sonra sayın Balkan söylediler çok güzel bir şekilde dağıtıldı bitti gitti kimse her şeyden mutlu. Ha devam edecek mi? Seattle konferansları gibi, karşı anti küreselleşme eğlendleri gibi sürecek ama yavaşça dalga, dalga sönerek sürecek. Tam da istenen bu. Yani yumuşakın iş şeklinde o hadise de bu. E tabi bu kadar sarsıntı olur. Bu o kadar da önemli değil. Şimdi böyle baktığımda ben Weblen çok önemli geliyor. Weblen büyük bir teori yapmamıştır. Yapmamış. İkici bir, birinci krizde işte dünya paylaşım savaşlarında yaşamış. Bazı şeyleri görmüş. Yani herhalde akıllı bir adam falan bu doğru. Ama Veblen'in en önemli tarafı Gerçekten Marx'ın böyle sonucu çargesine sosyolojik olarak derhal işte emekçiler yapacak ki emekçiler yapmayacak aslında. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bugün artık onların güçleri de yok artık. Umuyorum yapsınlar. Yanlarında olursa ama böyle bir şey artık çok fazla da mümkün gözükmüyor bence. Ama bu ...ideolojik aygıtlar ki Altı Sarı'nın çok güzel söyledi ...devletin ideolojik aygıtları... ...tabii aile var bu işin içinde... ...üç çocuğa kadar var... ...insanların da yoksullaştırılması var... ...din var, din, yani dincilik var bu işin içinde... ...medyalar var, hukuk sistemi var bu işin içinde... ...üniversiteler var, eğitim sistemi var bu işin içinde... ...biz az günah işlemiyoruz... ...bütün günah da bizim üzerimizde zaten... ...bütün bunları biz yapıyoruz bir yerde... ...bu yolu biz açıyoruz bir yerde... ...bunları söylüyoruz biz aslında... ...ve siyaset var bu işin içinde... Dolayısıyla bunun adına biz de demokrasi diyoruz. Bir de kavramlar vermiyor. İspanyolların böyle İspanyol takımının paslaşarak oynaması gibi bir süreç yaşıyoruz biz. Onun için neoliberalizm bence fevkalade iyi oldu. Bize bütün bunları açıkça gösterdi. Şimdi gösterdi ama işte orada yine veblem çok önemli oluyor. Yani trende geçer biz bakarız. Yani bakmak başka şey, görmek başka şey. Şu anda mesela ne demeye başladık? İşte şeyin söylediği gibi Akerlof Keynesler alıntıyla, animal Spiritle bu oldu. İnsanlar hayvanlaşmışlar. Biraz hayvanlıklarını törpüleyelim bunların. E insan zaten social animal'dır insanlar. Zaten sosyal hayvandır insanlar. Ya bu ne demektir? Bir şeyi uyarlar insanlar. Hayatini sürdürmek için mecburdur mu yapar. Ben dedim ben bunları söyleyen İzzettin'le borsa olsa ben de o kadar para yakaladım. Para benim ben istemiyor Bu günah mı diyeceğim? Öbürü de cehennem, Bu paralar benim üzerime mi yapışacak diyeceğim? Böyle bir şey olabilir mi? Sistemin içinde bunlar olur tabiatıyla. Dolayısıyla sisteme bakmak lazım. Sistemin ana dokusuna bakmak lazım. Sistemin ana dokusu, yani bütün bu işte mutfağı koru bırakıp da bu sistem demokratik olsun. Olmamışsa bu çok doğaldır. Demek ki o kor, o çekirdek onu demokratik yapmıyor. Başka bir türlü çalışmaz bu çekirdek. Yapmaz. Sistem ne olsun, insan haklarını şey yapsın, em, em, şeye ademi merkeziyet mekanizmalar kurulsun, herkes şeye karışsın falan. İşte bakın, şöyle, bu ne diyoruz? Yönetişim diyoruz. Sanki karşılıklı yönetim var. Böyle bir şey var mı? Bu teknolojide böyle bir şey olabilir mi bir kere? Yani bugün GDO'lu gıdalar, bakın ben zaten GDO'nun ne olduğunu bilmiyorum. Nerede yönetimi gireceğim ki ben? Onu büyük laboratuvarlar biliyor zaten. Onu devletler de bilmiyor aslında. Ama buna yönetişim demek lazım. Ki halk, ha ben de katılıyormuşum. İşte bu insanların maymunlaştırılmasıdır. Sistem bunu çok güçlü bir şekilde ve onu da gördüm doğru yani hayatın sonuna giderken onu da gördüm ve bu çok ıstırap verdi bana. Onun için neoliberalizm bağlamında bence biz bu Bolonya süreci bunlar tabii onların alt aletleridir. Biz bunları çok net olarak irdelemek mecburiyetindeyiz. Neoliberalizm fevkalade büyük olanak sunuldu. Benim hasbel kadar akademik ufkum, aslında akademik horizon falan, müthiş bir olanak sundu sistemin, kapitalizmin ne olduğunu eskiden belki röntgen çekiliyor, x-ray incelemesi yapıldığı, şimdi MR çekiliyor artık. Daha ince detaylarını slice slice yani parça parça görebiliyoruz artık. Her yerde işbirli işi, işi görüyoruz, üniversitelerde görüyoruz. Bütün bu dönüşümü altüst oluşu gerçekten görüyoruz. Peki sonunda şunu söyleyeyim, kapatayım tartışma zaman kalsın doğrusu biraz. Peki bunun bunun çaresi nedir? Yani biz bunu nasıl alçalacağız? Eğer bütün bu Weblen'in pardon pardon affedersiniz yani işte Allah'ın sopası yok tabii Weblen'in <gülüyor> <gülüyor> Weblen'in söylediği şeyler hakikaten biz dikkatle bakarsak bir şey görüyoruz yani belki bir çaresizlikte mi yürüyoruz meselesine bir bakmamız lazım. Şimdi burada çok basit bir şey söyleyeceğim. Olur mu onu da bilmiyorum doğrusu. Olur mu onu da bilmiyorum doğrusu. Ben buradan doğrusu üniversiteyi de fazla suçlayamıyorum. Çünkü üniversite denetimlidir. Hele şimdi mesela bizim gibi çok merkez iyileşmiş kurumlar denetimli mekanizmalardır bunlar. Yani bu iş Amerika'da da böyle muhtemelen, Avrupa'da da böyle muhtemelen. Yani bugün Amerika'da mesela şeye baktığınızda American Economic Association oluşturan akademik şey iktisat alanındaki akademisyenlere baktığınızda bunlar muhtemelen aynı ekolün akım şeyde insanlarıdır bunlar. Ama radical ekonomi diyelim ki Samir Amin gibi insanlar nerede ne iş görür bunu ben bilmiyorum. Hangi üniversitede aldılar bunu gün kontrol ediliyorlar. Ama aydınlar kontrollü değildir, atomizedir aydınlar. Aydınlar atomizedir. Dolayısıyla bence aydınlara büyük iş düşüyor. Tabii dediğim gibi sözüm bizim gibi bizim bu ampul aydınlarıyla ilgili değil sözüm. Yani gerçek aydınlarla ilgili bunlar var. Bunlar <gülüyor> atomizedir. Bunlar başında bir, bir rektör yoktur bunlar başında. Bir akama mekanizması yoktur bunların başında. Yazarlar. Ha bunları da gazeteler yazların basar mı basmaz mı? Beni dahi attılar. Yani hem de öyle bir gazete attık ki şu anda de. Ay, dilinizi yutarsınız. Şey Hatta onu da söyle Bitireyim. Beni adlı bir gazetelerimden bir tanesi öyle sabah mabah milliyet falan diye zaten yazmazdım oraya zaten onlar da yazmaz başka bir gazete attım. bir arkadaşım ne dedi biliyor musunuz bakın bütün özeti de bir İzzettin dedi seni atacaklardı dedi niye dedim çünkü dedi sen bütün tahlilini getirip sisteme bağlıyordun diğer yazı alırsa sistem içinde bir yanlışlığa bağlıyordu İşte aradaki fark da bu ben sisteme bağlıyordum onları onun için de hak ettim Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.